Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz, bizler yine Rabbim nefes verdi. Gayret verdi, aşk verdi. Yine aynı aşk, gayret ve hevesle, mutlulukla, heyecanla sizlerin huzurlarınızdayız efendim muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? hocam? Elhamdülillah şükründen aciziz. Allah'a sağlık Bugün versin. de gelebildik. Elhamdülillah. Olsun. Programımızı icra edeceğiz. Dersimizi yapacağız beraberce. Elhamdülillah. O güzel iklime dahil olacağız. Daha ne isteyelim Allah'tan? Şükürler olsun İnşallah Cenab-ı Hak hakkını nereden eder. Amin. Ve gerçekten bu işlerin bize bakan güzelliklerini anlayanlardan eder. Amin. Hemen aklıma bir şey geldi söylesem Lütfen, olur mu başta buyurun. böyle. Tabi, tabi hocam, İmam Malik'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa ahire de onunla ıslah olacak. Evveli sahabe ne ile ıslah oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o büyük mesajıyla. Ahiride de biziz şu anda. Ya. Biz ne ile ıslah olacağız? Aynısıyla onun için buradayız zaten evet. derdimiz o inşallah ıslah olanda İnşallah. Bir de sizin bir sohbetinizde dinlemiştim ben işte bu veda hacında kaç sahabe var? 120 bin, 131 evet. öyle farklı 124 rivayetler. Bin aşağı yukarı 124 yani. bin işte diyorsunuz ki bunlardan şu kadarının hiç tanımıyoruz kimdir yani. ismini bile bilmiyoruz şu kadarın ismini biliyoruz şu kadarını hayatları konusunda bir fikrimiz var 10.000 bin kadarının allah Alem i̇sim olarak, isim olarak da şeyi biliyoruz biraz, da hayat, olarak biraz da hayat olarak biliyoruz sonra dönüp baktığımızda bunlar hep Ravide Efendimiz hadislerini rivayet etmiş insanlar olarak Aynen. onunla kalmış bugüne kadar gelmiş hmm. demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü muhafaza edenleri Cenab-ı Allah da işte. insanları zihninde muhafaza hevesiyle kılıyor. İnşallah o sözü aktaran tarihe ismini yazdırmış. yazdırmış. İnşallah bizimki de öyle o kadar i̇nşallah. değil ama minik bir hizmet olur yani. İnşallah. i̇nşallah hocam. Allah kabul etsin. Hepinizden i̇nşallah. inşallah. Ee, gün boyu çok güzel geri dönüşler aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bunun için. Ama özellikle bir gruba teşekkür etmek istiyorum. Bu arkadaşlar dün bize mesajla ulaşmışlar. Kendileri şeyde Almanya'da üniversitede eğitim gören arkadaşlar. Bu grubun içinde, üniversite öğrencileri içerisinde Pakistanlı, İspanyol, Afgan, İranlı, Suudi ondan sonra Hindistanlı, Tale talebeler varmış. Hocaları e, Türkiye'den bir hoca ve o hem Türkçe hem Almanca bildiğinden bu dersi aynı anda Almanya'da o talebelerle beraber, üniversite talebeleriyle beraber takip ediyorlarmış hocam. Hocalar da ona simultane şey yapıp oradan o yolculuğumuza ne dahil güzel, oluyorlarmış. Güzel. Almanca'da onlara çok kısa şey Hepsine yapabilir miyim? selam olsun. Eyvallah. Ich möchte auch an den Freunde in Deutschland recht herzlich begrüßen. Wir <gülüyor> haben mitbekommen, dass die Studenten her gün bizde sindim, bizim kanalın YouTube kanalı, recht herzlichen dank und ich bedanke mich onların da gönlü olmuş olsun. olsun Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Hocam, dünden beri sürekli aynı soru geldi. Önce bu meseleyi halledelim, ondan sonra tamam. benziyor geçelim. <gülüyor> Arkadaşlar diyorlar ki, dün siz ifade buyurdunuz ya, namaz kıldılar Cebrail'i, Hazreti Cebrail'i takip ettiler ve ilk namaz kılındı. Kur'an'dan diyorlar daha 5 ayet-i kerime nazil olmuşken namazda ne okudular ve nasıl bir namaz kıldılar? Bir tarif vereceğim arkadaşlar unutmayacak sünnet Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmaktır hmm. bunun altını bir kere çizelim bu ne demek? vahiy gelmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin dilini konuşuyor zaten. İlle de ayetler olmasına gerek yok orada. Hmm. Ayetler var o ayetler zaten işte ilk beş ayet. Namazda ayet okunacağına dair daha bir hüküm ortada yok ki hmm. namaz daha sonra nihai anlamda bir noktaya doğru gidecek. Evet. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz belli anlamlarda bu noktada namazdaki hükümler belli olana kadar bildiği şeyleri söyledi. Allah'ı tazim etti, Allah'ı yüceltti, Allah'ı andı böylelikle ibadetin yerine getirdi. Onun için şimdi biz özellikle nübüvetin ilk dönemindeki bazı şeylere bakarak sonradaki hükümleri o ilk dönemdeki şeylerle karıştırmamamız gerekiyor. Bakın mesela geldiğimizde göreceğiz. Hudeybiye'yi anlattığımızda Hudeybiye nedir? Hac mıdır, umre midir? Umredir. Neyle gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye? Kurbanla gidiyor. Hudeybiye'de kurban kesilme var mı? Yok. yok. Şey Umre'de kurban kesilme yok, var mı? Yok. yok. Ama o zaman var çünkü daha hükümler nihai anlamda nokta son noktaya gelmemiş. Namazın da bir tarihçesi var. İşin bidayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı tazim edecek cümleler kullandı namazda. Hmm. Ne zaman ki Kur'an'da bu noktada belli ayetler nazil oldu. Namazın bu noktadaki hükmü kemale erdi. Genel şekli belli oldu. Şekli belli oldu. Ondan sonra bu noktada belli bir noktaya doğru mesele kaymış oldu. Hmm. Mesele bu. Elhamdülillah. Peki. Bu meselede uzuha kavuştuğuna göre ana konumuza girebiliriz. Hocam ilk başta çocukluk... ama bu ilk cümleyi unutmasın kardeşler. Onunla çok işimiz var. Mesela abdest de hmm. dün derste söyledim. Bazen böyle önemli şeyler arada kaynayıp gidiyor. Abdest ayeti de Hicretin 5. yılında nazil oldu. Hicretin 5. yılı ne demek? Nübüvvetin 18. yılı. Hı hı. Şimdi 18 yıl boyunca abdest almadılar mı Müslümanlar? Hı hı. Aldılar. İlk günden beridir aldılar. Nereden öğrendiler onu? Cebrail'in refakatinden öğrendiler. Hı hı. Çünkü Cebrail Kur'an dışında da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getiriyordu. O getirdiği vahiler Kur'an'a girmiyordu ama netice itibariyle sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, ibadetlerine etki ediyordu. Bunlar daha sonra vahiyin çeşitleri olarak sınıflandırıldı. O işler teknik meseleler kardeşlerimiz o ince meselelere girdiklerini görecekler hı hı. ama bunu bir kere net bir biçimde anlayalım biz ki mesele zihnimizde yanlış bir yerlere doğru kaymaz. Tamam inşallah. Hocam bu ilk bölümde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğundan bahsetmiştik ya. Evet. O Orada şeyi atladık. Onunla ilgili de arkadaşların merak ettiği bir şeyler var. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani çocukluk bağlamında hiç oyun oynamadı mı? Böyle oyunlar oynamadı mı? Biraz Oynamaz olur mu? Aleyhisselatü vesselam. Efendimiz de netice itibariyle hı hı. normal bir çocuk gibi oradaki çocukların yaşadıkları birçok şeyleri yaşadı. Yine biz tabii çok fazla ayrıntılara giremiyoruz hı hı. bu derslerde. Mesela Efendimiz o yıllarda yani daha 5-6 yaşlarındayken gözlerinden rahatsızlanıyor. Dedesi hı hı. Abdülmuttalip alıp onu bir göz doktoruna götürüyor. Daha neler neler var bu konuda. Hı hı. Biz sadece biraz daha meselelerin özüne temas ediyoruz indiğimiz zaman bu oyun meselesinde bölgede çocukların oynadığı bazı oyunlar var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunları oynuyor mesela bizdeki saklambaça benzer bir oyun var hmm. tahtara belli var Efendimiz'in dünyasında bu var, ebeleme var işte mesela Şeyma ile Abdullah'la, Üneyse'yle beni i Saat yurdunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz ebeleme oynamıştır. Yine azm-ı vedah denilen bir oyun var, bilmem sizin çocukluğunuzda siz denk geldiniz mi ama ben geldim. Böyle hayvanların aşık kemiklerinin kemikleriyle oynanırdı. Arkadaşlar internete aşık kemiği diye yazsınlar o resmi görecekler. Hı hı. O oyunu mesela Efendimiz hem oynamasını sever, hem de seyretmesini bayağı severdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hı hı. dünyasında o var. Yine o günün dünyasında futbola benzer de bir oyun var ona kürek deniyor. Hı hı. Mesela biz Mekke'nin coğrafyasını araştırdığımız zaman Mekke'de o da Mekke dağlık bir bölge biliyorsunuz. 2-3 tane arsanın futbol sahası olarak kullanıldığına Şahit oluyoruz. Orada kürrek denilen o oyunda bazen böyle iplerle işte otlarla insanlar topa benzer bir şey oluşturuyorlar onunla oynuyorlar. Hı hı. Bazen de karpuzla oynuyorlar. Hı hı. Karpuza çıplak ayakla böyle sürerek hı hı. yaptıkları bir oyun var. Aleyhissalatü vesselam efendimizin kürrek oynadığını bilmiyoruz ama o gün var. Sahabelerden oynayanlar var. Bunların hatıraları da var. Ama efendimiz işte ok atmaktır, yarış yapmaktır, güreştir. Şimdi gördüğünüz Göreceğiz Akabe'de hı hı. bölgenin en büyük güreşçisiyle karşı karşıya çıkacak hı hı. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla bu tarz şeyler var Efendimizin hayatında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'deki çocuklar gibi ki Medine'de de 6 yaşlarında o oyunları oynadığına dair rivayetleri okuyoruz. Hı hı. Bu tarz şeylerin içerisinde bulunmuş. Eyvallah inşallah bu da güzel bir cevap olmuştur. Şimdi dünkü dersimizde programımızda şey dediniz. Hazreti Ali Efendimiz iman etti. Evet. Babası Ebu Talib'in onun imanından haberi var mıydı? Babasıyla istişareli mi götürdü bu süreci Çok ve güzel. babasının tepkisi ne oldu? Sonra ne oldu neler yaşandı hocam? Babasıyla başında istişare etmediğini söyledik aslında Hı. derste ama asıl bizim burada durmamız gereken şey babası haberdar oldu mu imanından? Haberdar olduysa nasıl bir tepki ortaya koyduğudur. Hı. Çünkü netice itibariyle Ebu Talib'i tanımamız için de bu önemli bir şey. Ali radıyallahu an on yaşlarında. İmanını dünkü derste anlattığımız için geriye dönmeyelim. İman ediyor ama kimselere sözlemiyor. Kimselere söylememesine rağmen annesi fark ediyor. Hı. Bu iman böyle bir şey benim Bekir kardeşim. Bakın iman bugünün dünyasında biz anlayamadığımız için bazı şeyleri fark edemiyoruz. Ne kadar olursa olsun iman tezahür ediyor. Bir şey çıkarıyor. Yukarı dışarıya. Yani 10 yaşında mesela Hazreti Ali ama belli oldu. Bir şekilde anlaşılıyor. Bir şekilde anlaşılıyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı şahıslara diyecek onlardan bir tanesidir Hazreti Mus'ab. Geldiğimizde göreceğiz. Annesi zor bir anne, ailesi zor bir aile. Mus'ab önemli bir isim. Diyor ki imanını tezahür etme ve imanını İkrarına dair bir şey söylemiyor yani açıktan söylemiyor ama bu iman öyle bir şey ki hı hı. kalbe girdiği anda hayatta bir şeyleri değiştiriyor çünkü iman değiştirir ve dönüştürür. Eğer bir iman değiştiriyor, değiştirmiyor ve dönüştürmüyorsa o Allah'ın istediği iman değil. Çünkü burada la ilahe dediğin zaman yıkıyorsun bir şeyleri illallah deyince Allah'ın birliğini getirip kalbin üzerine otutturuyorsun. Dolayısıyla hayatına müdahale eden bir şeyi konuşuyoruz. Şimdi Hazreti Ali de bu noktada iman etti ama kimselere söylemiyor. Annesi Fatma binti Esed Ebu Talibe diyor ki eşine ya bu Ali'de bir şey var bir farklılık. Var. bir gözle bakalım ne var diyor. Ben bundan bir garip bir hava seziyorum diyor. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Ebu Talip de biraz daha bakışlarını Ali'nin üzerinde yoğunlaştırıyor ve bir gün diyor ki yeğeni Muhammed ile Ali işte Mekke'nin dışarısına bir vadiye doğru gitmişler. O da onların arkasından gidiyor. Bu ilk günlerde olan bir hadise. Hı. Varıyor oraya bakıyor ki orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önde Ali onun hemen arkasında namaz kılıyorlar. Onları seyrediyor böyle hayran hayran. Sonra namazı bitirdikten sonra Efendimizin yanına gidiyor bu Talip. Nedir yeğenim diyor bu? Ebu Talip'e birer birer anlatıyor. Anlatırken de onu da davet ediyor. Ebu Talip bu sözlere muhatap olduğunda kardeşimin oğlu diyor yeğenim doğru söylüyorsun senin söylediğin sözlerde ben hiçbir sıkıntı görmüyorum, hı hı. eğer ben Kureşlilerden kınanma adına bir korkuyu yüreğimde taşımasaydım bir başka rivayette Kureş kadınlarının kınamasından korkmasaydım ben de seni tasdik ederdim ama sen yoluna devam et beni arkanda destekçi bulacaksın diyor. Dönüp geliyor Fatma binti Esed soruyor diyor ki nedir? Şöyle şöyle anlatıyor, daha iman etmemiş Allah Rasulü'nün yengesi ama yenge endişeleniyor, oğlu içinden endişeleniyor, Efendimiz için endişeleniyor, engellemesi yönünde Ebu talibe bir şeyler söylüyor. Ebu Talip hayır diyor, ben diyor evet kabul etmedim ama ben yeğenimi engellemeyeceğim çünkü yeğenim doğrusunu söylüyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra Cafer de iman ediyor Hı. ve o manzarayı da görüyor. Cafer yanında Ali bir namazda yine Allah Rasulün arkasında ne diyor biliyor musunuz Ebu Talip Cafer'e oğluna Cafer diyor koş Ali Peygamber'in sağında duruyor sen de solunda dur vallahi o sizi asla kötülüğe götürmez. Ebu Talip. Yani bunları okuyunca insanın yüreği parçalanıyor. Sonu imanla neticelenmediği için ama netice itibariyle böyle bir amca. Bu kadar farkında olup da gidip orada o cemaate katılmaması da çok enteresan değil mi hocam? Nasip ha. hidayet böyle bir şey. Hidayet acayip bir şey. Yani evet. orada Allah tabii hidayeti de belli kanunlara, yasalara Hı -hı. bağlamış ama netice itibariyle olmayınca da olmuyor Hı -hı. işte. İşte Ali'nin karşısında biz bunu görüyoruz. Yani Ali'ye karşı tavır bu Ebu Talip'in. Ebu talip kendisi iman etmemiş olsa dahi ilk günden itibaren bakın 10 yıl sürecek. 10 yıl boyunca Kureşlilerin bir sürü teklifine, tehdidine, bir sürü şantajına, bir sürü oyununa, komplosuna karşı hep Yeninin yanındadır. Evet. İnşallah o Yeninin yanında olmanın mükafatını alacaktır ama iman meselesini tabii ki Rabbimiz bilir nasıl olacağını. Cenab-ı Hayırla inşallah bu işi neticelendirecektir. Meselenin özü bu. Nasip istedin. Net Nasip, yani. Peki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın iman edişi o nasıl aktarılıyor? Hocanız? Onunla ilgili birkaç tane rivayet var. Mesela bir rivayet şöyle. Ebubekir radiyallahu anh, o ilk günler Yemen'de bir ticarette. Hı hı. O büyük olay yani Hira'da Vahyin hı hı. gelişinin olduğu günlerin öncesinde gitmiş Yemen'e, Yemen'de bir kahinle buluşmuş, yolu pazarda kesişmiş. Kahin ona gelecek son elçi ile alakalı bilgiler vermiş. Ebu Bekir'de bazı rüyalar görmüş zaten ruh dünyası farklı bir alemde. O biliyor ki Mekke'de bir değişim olmuş bir şeyler olmuş ama ne olduğundan haberdar değil. Geliyor evine, evine hemen geliyorlar Mekke'nin ileri gelenleri hı hı. neden? Diyorlar ki senin arkadaşın var ya arkadaşını söylüyorlar. Hı hı. Çok ilginç şeyler söylüyor. Hı hı. Kendisine vahiy geldiğini, peygamber olduğunu falan filan söylüyor. Sen akıllı adamsın ne diyorsun bu işe? bekir hiç onlara cevap vermiyor. Ben diyor bir bakayım diyor. Onlar gittikten sonra Hazreti Ebubekir varıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine kapıyı çalıyor. Efendimiz çıkıyor. Daha kapının ağzında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyorlar ve efendimiz ona anlatıyor işte böyle böyle diyor ve ben son peygamberim şudur budur anlatıyor olayı sözü biter bitmez Hazreti Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden şahadet cümlesini söylüyor. Onun şehadetini duyuyor içeriden anamız Hazreti Hatice o da kapıya geliyor sevinç içerisinde gözyaşlarını döküyor. Ebu Bekir'in gelişi böyle bir geliş. Bir başka rivayet belki bunlar birbirleri arasında telif edilebilir. Hmm. Hakim İbni Hizam ismi var. Bu isim çok çıkacak karşımıza. Hazreti Hatice'nin hmm. evliliğinde de o evi alıp veren Zeyd bin Harise'yi alıp köle olarak yeğeni Hatice'ye hediye eden o isim. O hmm. çok farklı bir isim. Biraz geç Müslüman olacak ama olacak. Hmm. Ona hizmetlisi bir haber getiriyor. Diyor ki Hatice'nin eşi. Böyle farklı farklı şeyler söylüyor. Hakim İbni Hizam duymuş ama olayı duyurmak istemiyor Hazreti Ebu Bekir'e üstünü örtmeye çalışıyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben biliyorum diyor. Ondan sonra gidip konuştuğuna dair de bir rivayet var. Yani bu rivayetler farklı Anladım. ama netice itibariyle Hazreti Ebu Bekir'in ilk günlerde o eve gidip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyip dinledikten sonra da o iman şerbetini içtiğini görüyoruz. Ama asıl iç bundan sonra başlıyor. Hazreti Ebubekir Bekir iman ettiğinin ertesinden itibaren adamlar taşımaya başlıyor. Bugün İslam tarihinde adlarını altın harflerle yazacağımız isimlerin çoğu Ebu Bekir'in vesilesiyle imanla buluşmuştur. Hazreti Osman, Talha İbni Obeydullah, Zübeyir Bin Avvam, Abdurrahman İbni Av, Esed El Mahsumi, Osman Bin Mazun sayın sayın aklınıza kaç tane hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar adam getirecek ki o ilk günlerde dur diyecek Ebu Bekir ya dur yavaş. Yavaş bu kadar değil diyecek. Niye? Çünkü inanılmaz bir gayret var. İnanılmaz bir mücadele var. O imanın tadına varan bir insanın imanın mutluluğunu tatmamış insanlara duyurma noktasındaki bir, bir, heyecan, bir heyecandır. Ya, eğer gerçek manada iman etse ve imanın tadına varsa ya bu tatlı nimetten başkaları da istifade etsin diye gayret içerisine girer adam ve Ebu Bekir böyle giriyor. Adam gibi adamları getiriyor. Böyle adamlar getiriyor ki o saydığım isimler işte hı hı. İslam tarihinin en yıldız isimleri ki çoğu aşere-i mübeşşere diye tarihe girecekler. O isimler ilk haftada Hazreti Ebubekir'in vesilesiyle ve onun gayretiyle taşınıyor. Onlar getiriliyor, onlar getiriliyor. Bu noktada öyle bir noktaya geliyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında nurdan bir halkadan bir cemaat oluşmuş oluyor. Tabii her gelen insan da Mekke'de farklı bir tartışmanın meselesi oluyor. İlk günlerde baktılar ki adamlar o iş başka bir noktaya doğru gidiyor ve o biraz daha telaşlandırdı. Böyle Risalet davasına, nübüvvet davasına karşı karşı tarafında duran insanların tepkileri ayrı ayrı hı hı. ilk basamaktaki tepki sessizliktir hele dur bakalım ne iş olur. nereye varacak biraz mesele ciddileşti mi alaya almaya başlıyor alay ediyorlar işte böyle mi olur şöyle mi olur ona örneklerde geleceğiz birazdan onun arkasından baktılar ki o alaylarla da halen teveccühe engel olmuyor insanlar halen geliyorlar bu sefer engellemeye çalışıyorlar onun arkasından Yalanlar işte o insanın itibarını sarsacak, o insanın güvenini sarsacak yalanlar dillendirmeye başlıyorlar. Onun arkasından fiili anlamda işkenceler, engellemeler, geliyor onun arkasından öldürmeye kadar iş gidiyor yani bütün peygamberlerin yaşadığı bir süreç bu yani hı hı. sadece bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has bir şey değil hani varaka dedi ya hı hı. yaşamışlar hı hı. sen de yaşayacaksan yaşayacaksın kavmin seni de çıkaracak o noktaya kadar iş varıyor çünkü bütün risalet davası mensupları bir şeyi yapar ne yaparlar hakkın ikamesini yerine getirirler. Hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edilmeye başlayınca batılın taraftarları yarasalar rahatsız olurlar. Hı hı. Karanlığı sermaye edinmiş olanlar aydınlığı bastırmaya çalışır bu bu kadar hep, bas. Böyle de hep böyledir yani eğer siz bir aydınlık ortaya koyuyorsanız aydınlığa çağırıyorsanız insanları hayra çağırıyorsanız şerde olanlar ve insanlığı karanlığa mahkum etmeye çalışanlar her zaman için karşınızda olacaktır ve her zaman için sizin sesinizi kısmaya çalışacaktır ve sizin davetinizi engellemeye çalışacaktır bu bu yolun kaderidir ya. bu yolun kaderi, bu yolun kaderinde bu var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de işin bidayetinde zaten bunları öğrendi. Bunun üzerinde mesele yürüdü geldi. Şimdi biraz sonra bir, birkaç tane meselesine daha gireceğiz. Evet. Şimdi gelelim mi nazil olan ayetlere? İlk beş ayet nazil oldu, oldu, sonra ne oldu hocam? Ne kadar süre geçti? Şimdi burada bazı ihtilaflar var. Bizim de çok dikkatli izleyicilerimiz var maşallah evet, elhamdülillah. yani böyle bir anda kendi bilgileri aykırı bir şey konuşulduğu anda hemen bizim izleyicilerimiz ama öyle değil miydi şöyle de var böyle de var şey çok güzel ben evet. gayet memnunum evet. bundan dikkatleri beni de daha fazla dikkate sevk ediyor çünkü şimdi biz bir liste vereceğiz biraz sonra bu liste Nihay anlamda bir liste değil ama yıllardır benim bu alanda bazı çalışmalarım var. Ben özellikle nübüvvetin ilk 6 yılını Darül Erkam diye bir çalışma yaparken elimden geldiğince bütün kaynaklara ulaşarak 6 yılda nazil olan ayetleri ayet grupları olarak çıkarmaya çalıştım. Bugün birçok siyer kitabına göre Alak Suresinin ilk beş ayeti nazil olduktan sonra ikinci nazil olan ayet grubu Müddessir Suresi. Evet. Ama biz i̇bn Abbas'tan bize intikal eden çok sahih Siyer'deki bazı olaylarla da olaylarla da desteklenen, teyit edilen bir rivayeti esas alarak ikinci nazil olan grubun Kalem Suresinin ilk yedi ayeti olduğunu söylüyoruz. Hı. Bunun da delilleri işte söylediğim gibi başka şeyler de var. Onun Hı. için şimdi receğimiz listede ilk nazil olan beş grup ayeti görmüş olacağız. Hı hı. Mesela orada bir görevden bakalım. Buyurun hocam. Bakın birinci sırada Alak suresinin ilk beş ayeti, evet. sonra Kalem suresinin ilk yedi ayeti, hı hı. sonra Müzzemil suresinin ilk sekiz ayeti, sonra Müddessir suresinin ilk yedi ayeti. Hı hı. Toplayalım orayı beş. 7 etti 12, 12 8 daha 20, 7 daha 27, 27 tane ayet iniyor ilk günlerde. 5 inen ayet grubu Fatiha süresidir. Hmm. Şimdi bazı yerlere baktıkları zaman kardeşlerimiz şu bilgiyi görecekler, bu bilgi doğru. İlk inen süre Fatiha süresidir ama süre olarak ilk inen ayetler bakın iniyor. Dolayısıyla biz ilk inen süre dediğimiz zaman meseleyi farklı anlamak durumundayız. Orada ilk inen ayet grubu değil. Mesela Alak suresinin geri kalan ayetleri iki grupta daha inecek. Müze Kalem suresi 3-4 grupta inecek. Müzemin suresi 2-3 grupta tamamlanacak. Müddessir suresi hakeza öyle. Fatiha suresi ilk Süre olarak nazil olan bir süredir. Dolayısıyla buradaki bu şeyleri birbirleriyle karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi buradan bir şey daha söyleyelim. Bu tablomuz bir burada kalsın. Tamam efendim. En son inen ayet en son inen süre. En son inen ayet Maide süresinin üçüncü ayet. Bugün size dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimeti tamamladım. Din kemalı erdi, nimet tamamlandı. Bu Arafat'ta inen bir ayak Arafat'ta gelen o ayet Hazreti Ömer'in bize naklediği ki bir Yahudi alimin sözü üzerine naklediyor. Bayram üzerine bayramdır. O gün hem Arafat'tır hem o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccından dolayı başka bir atmosferdir. Bütün bunların hepsi bambaşka şeyler. Ama en son inen sure de Nasır suresidir. Bakın ayetle süre arası, ar, ar, ar, arasındaki farkı iyi anlayalım. Son inen ayet. Maide 3. Son inen süre ise Nasır süresi. Dolayısıyla buradaki tabloyu da o çerçeveden değerlendirmiş olalım. O tabloya bir daha dönelim. O tablo bize görelim. Güzel. Doktor. Şimdi buradaki bu sıralamaya göre biz... Devam edip gittiğimiz zaman ikinci inen grup kalem suresinin yedinci ayetleri. O kalem suresindeki yedi ayeti görelim şimdi tabloda orada mealiyle beraber ki dünkü dersimizde Açalım kardeşlerimize ne yaptık onu ödev olarak verdik. Çok büyük ihtimalle kardeşlerimiz bu ayetleri güzel bir biçimde okumuşlardır. Nun vel kalem ve ma yesterun diye başlayan o ayetler. O ayetlerde iki tane mesele çok önemli. Aslında başka bir sürü de mesajlar var ama vakit kullanmak açısından biz ayetlerin çok geniş Tefsirlerine girmiyoruz. Bunlardan bir tanesi diyor ki sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. O zaman ne anlıyoruz burada? Demek ki birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mecnun demişler. Öyle mecnun ithamda bulunmuşlar. ithamda bulunmuşlar. Mecnun ne demek? Cinlenmiş. Niye bu da bulunuyorlar? Bu itam sadece peygamber olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhatap olduğu bir şey mi? Hayır. Yine Kur'an'a bakıyoruz. Başka peygamberlerde de var. Peki neden? Mecnun olması bir insanın güven kaybıdır. Yanına gitmeyin size zarar verir. Yanına gitmeyin. Söylediklerinin size faydası yok. Yanına gitmeyin. Siz de onun gibi cinlenebilirsiniz. Yanına git etmeyin siz de ondan bu manada zarar görebilirsiniz. Yani birçok bir şey bu ciddi bir propaganda. Yani el emin sıfatını tüketecek en etkili şey. Tabii bu Değil direkt bir karşıt bir propaganda yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme el emin diyor o insanlar. Dolayısıyla eğer o söylüyorsa kesinlikle onun söylediği doğrudur diye bir şey var kanı var insanların zihninde böyle bir berrak bir durum var. O berraklık karışsın diye Mecnun işte Allah da cevap veriyor. Hayır diyor sen Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin ama burada Allah Resulüne de bir hitap var. Efendimiz de korkuyor kendinden. Acaba mı diye. Yani bana ne oluyor diyor. Çünkü işin vidayeti kolay bir şey değil gerçekten çok zor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zorluğu bir farklı bir biçimde yaşıyor. İkinci orada gelen önemli mesaj ne biliyor musunuz? ve inneke leala azim muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin muazzam pek yüce bir ahlak üzeresin ne demek bu biliyor musunuz sen zaten ahlaklısın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri Kur'an'ı tasdikleyen, Kur'an'la tasdiklenen sözlendir, sözlerdir. Bu cümlemin de altını çizmek istiyorum. Allah Resulü'nün sözleri Kur'an'la tasdiklenen ve Kur'an'ı tasdikleyen sözlerdir. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz? Dedi ki ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bakın bu ne demek? Güzel ahlak benimle başlayan bir şey değil. Var güzel ahlak. Ama ben Ama tamamlanacak. Kemal'e ben erdiriyorum. Evet. Zirvesini ben getiriyorum. Evet insanların içerisinde güzel ahlaklar var onları yok saymıyoruz. Ama bu işin nihai noktasını ben oluşturacağım. Çünkü benim getireceğim ahlakın adı Kur'an ahlakıdır. Ve Kur'an ahlakı bu işin zirvesidir. Dolayısıyla burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikinci grup ayetlerde Ahlak vurgusunu inanılmaz derecede zihinlere nakşediyor. Kendisi hayatıyla ahlakına ait bir göstergesi var bunun. Bununla beraber bir de o söylenen vahyin cümleleriyle insanların zihninde daha farklı bir şey oluşturuyor. Şimdi bu bilgi unutulmasın en son buna bir daha döneceğiz. Üçüncü grup ayete gelelim. Müzzemmil suresi ve o Müzzemmil suresi dava adamının. Büyük bir ağır yükü omuzlayacak olan insanın ruh dünyasını imar edecek bir şey. Ne diyor orada? Ya eyyuhel kum ileyle illa kalile. Ey örtüsüne bürünen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde kendi halinde örtüsünün içerisinde. Kalk diyor kalk. Ne için kalk? Kalk. Kım kum. aya kalk ve gecelerini imar et. Gecelerini imar etmezsen eğer sen gündüzlerini inşa edemezsin. Gecenin ruhbanı olan ancak gündüzün mücahidi olur. Yıllar sonra sahabe böyle isimlendirilecek. Nasıl diyordular onlara? Ruhbanul leyl, fursanun nehar. Gecenin ruhbanı, gündüzün mücahidi atlısı ancak gecelerin hakkını verenler gündüzlerin de hakkını verirler çünkü bu dava bir bütünlük ister bu dava öyle sadece hamasetvari cümlelerle olabilecek bir şey değil hayatınız eğer bu davayı desteklemiyorsa tasdiklemiyorsa sözünde bir tesir yok. yani namazını kılmıyorsan ibadetlerini etmiyorsan ömrünün sonuna kadar kudüs özgür olsun diye bağır dur değil mi? Yani? işte evet. niye olmuyor bunun için olmuyor zaten yani burada bizim ihmal ettiğimiz en önemli şeyi görüyoruz Niye peki gecelerini ihmal edecek? Çünkü sana çok ağır bir söz verdik biz. O ağır sözü taşıyabilmen için senin kafı gibi olman lazım. Dağ gibi olman lazım. Sarsılmadan o işi omuzlaman lazım. Bakın ilk ayetlerde biz neler görüyoruz şimdi? Gelelim üçüncü grup ayete Müddessir suresine. Müddessir suresinin. İlk ayetlerinde de ya eyühel müddessir şimdi dışarıya doğru bir emirle kum feenzir. Kalk ve uyar. Öncesinde kum içe yönelik bir emirdi. Bundaki kum dışa yönelik bir emir. Buradaki kum emrini aldıktan sonra ne oldu biliyor musunuz Bekir kardeşim? Ne oldu hocam? Bir daha da oturmadı sallallahu aleyhi. Ve sellem. Kalkış o kalkış. O kalkış 23 yıl boyunca işte o anlardadır Hatice anamıza söylediği o söz yatamıyor Efendimiz sağa dönüyor sola dönüyor ne oldu efendim diyor Hatice'm diyor uyku vakti bitti artık bambaşka bir zaman başladı gecesi gündüzü davet olan, tebliğ olan, insanlara Allah'ın dinini anlatma adına ızdırap içerisinde inleyen bir peygamber çıkacak karşımıza. Bundan sonraki süreç böyle bir süreç. Özellikle Müddessir suresiyle birlikte davet, tebliğ bambaşka noktalara doğru geliyor ve bunun arkasından da Fatiha suresi nazil oluyor. Peki Fatiha'dan sonra ne oluyor? Fetret-i vahiy oluyor. Yani kesiliyor. kesiliyor. Burada da yine biz belki bazı kardeşlerimizin Siyer'de okuduklarının dışında bir şey söyleyeceğiz. Fetreti vahiy getirdik biz Fatiha'nın arkasına koyduk. En güçlü delillimiz burada ne biliyor musunuz? Nedir Fatiha'dan sonra inen ayetler. Neler indi biliyor musunuz? Duha Suresi ve İnşirah Suresi. Rabbin seni terk etmedi seni unutmadı. Seni unutmadı. O ayetler aslında bir ruh haline iniyor. Şimdi biz siyerle Kur'an'ı beraberce okumaya çalışıyoruz. Öyle olmalı zaten. Birbirlerinin içinde okuyoruz ki anlamaya çalışalım. Orada Kur'an duha suresinde bir şey söylüyor. Ama onun bir ayağı var. Bir zemini var. Bir sözü var. Şimdi oradaki o zemini dikkatlerden kaçırdığınız zaman eğer anlamaya çalışırsanız okumaya çalışırsanız kaçırırsınız gözden. Dolayısıyla ile burada biz bu ayetleri siyerdeki bu bilgilerle beraberce okumak durumundayız ki doğru bir biçimde anlayalım ve isabet kaydedelim. İkisi birbirinden asla bağımsız değil. Asla bağımsız değil. De. değil. Yani Kur'an Allah'ın gönderdiği vahiy, siyer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat ve o Kur'an o siyere o siyerin coğrafyasına ve o siyerin zeminine nazil oluyor. Onun için şu sözü yine aklımızda tutmak durumundayız. Sünnet Kur'an'ın beyanı, siyer ise sünnetin beyanıdır. Beyan dediğimizi açıklayan, ortaya mesajlarını koyandır. Dolayısıyla biz bunları birbirlerinden ayırdığımız zaman aslında birbirlerinin İrtibatlarını koparmış oluruz. İrtibat koptuğu zaman da Kur'an'ın o ayetleri havada asılı kalır. Yere basan ayaklarıdır siyer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hayatı yaşayarak aslında o ayetlerin hayata intikaline ait sözleri söylemiştir. Şimdi son tabloya gelelim. Bu tabloya hocam. o kadar dikkatli baksın ki benim güzel kardeşlerim o kadar böyle zihinlerine kaydetsinler bunları. Hesapladık kaç ayetti Bekir kardeşim 27 ayet evet 27 ayette 13 tane emir var bakın bu ikinci emir uktup direkt emir olarak gelmez orayı biz alak suresindeki ve kalem suresindeki ayetlerden emre çevirdik ama geri kalanın tamamı emir kipiyle gelir ikra oku kum kalk reddil düşünerek oku öylece 13 tane emir var bu 13 tane emir nedir biliyor musunuz? Bir dava adamını inşa eden ilahi emirlerdir. Eğer ben bu davanın bir neferi olmak istiyorsam ayetlerin emirlerini üzerime almak durumundayım. Allah bana ikra dediyse ben o emri üzerime almak durumundayım. Sahabe böyle yaptı ve sahabeyi yetiştiren ana emirler bunlar. İşin bidayeti Cenab-ı Hak 27 tane ayet indirmiş. 27 tane ayette 13 tane emirle o sahabe dediğimiz ilk cemaatin ruh dünyasını imar ediyor. Dolayısıyla bu 13 tane ayeti kardeşlerimiz ne olur 13 tane emri 27 tane ayette aylardan Ramazan Kur'an ayı zaten şöyle şu Kur'an ayının çerçevesinde bir okusunlar bir üzerlerinde dursunlar. Orada mesela biz duramadık mesela tahhir ve Elbiseni temizle diyor. Niye elbisemi temizleyeyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu emir niye gelsin? Niye görselliğe önem versin Kur'an? Niçin böyle bir emiri işin bidayetini alsın? Bütün her türlü kötülükten uzaklaş, oradan hicret et diyor. Niye bunu söylüyor? Ve bütün bunların hepsinin arkasında fas bir, sabret sabır diye bir şeyi gündeme koyuyor niye koyuyor bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor onun için inşallah kardeşlerimiz şu emirleri iyice alacaklar ve kendilerine nazil oluyormuş gibi alacaklar kendi üzerlerine alacaklar ki bu noktada bazı şeyler istenilen oranda hayatlarında karşılık bulsun ayetlerin bu noktadaki emirleri bizim hayatımızda da istenilen oranda etki getirmiş olsun Allah hepimize nasip eylesin Şimdi buradan bir şey daha söyleyeceğim. Bu 27 ayet buna Fatiha'yı da ekleyelim 7 ayeti. Arkasından bazı ayetler de gelecek. İlk 6 yılda inen ayet sayısı 1900 küsür. Bakın Kur'an'ın ayet itibariyle 3'te biri. 6.236 ayet değil mi Kur'an tamamı? Şimdi 6.666 ayet diye bilinen bir şey var. O ayetlerin bazıları konularından itibaren fazlaca sayıldığı için öyle. Bir bir ayetleri saydığımızda rakam çıkacak önümüze 6.236. 6.236 ayetlik Kur'an'ın 1900 küsur ayeti ilk 6 yılda iniyor. Ne var ilk 6 yıldaki konularda? Bunların hepsine dikkatle baktığımızda önümüze çok önemli bir bilgi çıkıyor. Tercümanın Kur'an olan ve Kur'an'ı sahabe içerisinde çok iyi bildiği için zaten o lakabı alan İbni Abbas diyor ki, din dediğiniz İslam dört katlı binadır. Bu katın birinci katında, bu binanın birinci katında akide var, akaid var. İkinci katında ahlak var. Üçüncü katında ibadet var. Dördüncü katında muamelat var. Din dediğiniz bina böyle bir sistem. Nereden çıkarıyor bunu İbn Abbas? Bu ayetlerden çıkarıyor. Ayetleri dikkatle okuduğumuzda biz de onu görüyoruz zaten. Rabbimiz önce akideden bahsediyor. Önce tevhidden bahsediyor önce imandan bahsediyor safi duru bir biçimde o imanın oluşması adına verdiği mesajları veriyor arkasından ahlak vurgusu yapıyor çünkü ahlaktır hayata bakan yüzünde o olduğu için o olmazsa eğer gerisi sıkıntıya düşeceğinden dolayı bu noktada asıl olması gerekenin ne olduğuna dair mesajı vermiş oluyor ahlakı veriyor burada üçüncüsünde ibadet geliyor Dördüncüsünde ise muamelat. Muamelata nedir? İşte ibadetin dışındaki bütün konular. Nikahta oraya girer, ticarette oraya girer, talakta oraya girer, birçok şey o alana girer. Şimdi bu dört katlı binanın vahyin nüzülündeki nasıl delillendirdiğini de o buradan çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla İbn Abbas Kur'an konuşur. Kur'an'dan konuşur. Söylediği her sözün Kur'an'da bir dayanağı vardır. Bu sözünün de Kur'an'daki dayanağı budur. İnşallah biz de bu çerçevede Kur'an'ı anlayanlardan oluruz. İnşallah. İnşallah hocam. Eyvallah. Az önce şey dediniz ya hocam sanki onlara nazil oluyormuş gibi evet. arkadaşlar bunun üzerinde tefekkür etsinler dediniz. Zaten bize nazil oluyor. Yani bize. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şeyinden, zihninden, onun dünyasından bize nazil oluyor. Her birinin aslında ayrı ayrı muhatabı biziz. Hocam Mekkeli müşrikler El Emin dedikleri bir insana Mecnun'un yakıştırması yapılınca buna inandılar mı gerçekten? İnanın ki inanmıyorlar. Şimdi biz göreceğiz ileride. Mesela Darun Nedve'de toplanıyorlar. Konuşuyorlar. Ya biz ne yapacağız diyorlar. Çaresiz kaldık biz Ebu Talib'in yetiminin karşısında. Ne söylüyorsak sözümüz para etmiyor. Ne söylüyorsak halkı inandıramıyoruz. Ne söylüyorsak insanların teveccühünü kesemiyoruz. Kesemezler nerede zaten? Niye yani neticede ne söyleyecek? Olmayan bir şeyi söylediğiniz zaman bunun adı iftira kişi kendisi bile inanmaz söylediği o söze. Aslında onlar çok iyi biliyorlar. Çünkü 40 yıllık hayatı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde yaşanmış. 40 yılı. Hani ben senin çocukluğunu bilirim falan diye bazen büyükler söyler ya küçükler ya evet. biliyorlar Efendimizin her halini biliyorlar. Dedesi Abdülmut Talib'in yanındakini biliyorlar. İşte diğerini biliyorlar. Diğerini biliyorlar. Ebu Talib'in yanındakini biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Bütün bunları bildikleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve karşısında aciz kalıyorlar. O günler geldiğinde o safalar göreceğiz. Bakın Kureyş'te da, Kureyş Darun Nedve'de İslam davetinin sesini kısmak için ne filmler çevirecek? Ne oyunlar ortaya koyacak? Ne senaryolar çizecek? Ama inanın ki yaptıkları her şeyin altında kendileri ezilecekler. Şimdi bu ilk günlere bir daha dönelim biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir avuç insan var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara ara Kabe'de namaz kılıyor. İşte geçen dünkü derste de gördük Hazreti Hatice ile Hazreti Ali ile gitti namaz kıldılar. Ara ara birkaç sahabi de gidip orada namaz kılıyorlar. Böyle bir gün ilk günler daha ve Darul Erkam'ın öncesi bir grup sahabi efendimiz varıyor Kabe'nin önüne namaz kılmaya. Mekke müşrikleri sarıyorlar etraflarını, dalga geçmeye başlıyorlar ve o anda bir andan ortam geriliyor. Orada bir bir kargaşa oluşuyor ve o kargaşa ortamında kimin vurduğu belli olmuyor ama İslam'ın ilk şehidi ortaya çıkıyor. Hatice annemizin oğlu, Hatice annemizin oğlu Haris bin Ebu Halep. Şimdi kardeşlerimiz diyecekler ki ya biz Siyer'de ilk şehit Yasir ve Sümeyye'yi biliyorduk. Onlar ilk şehit ailesidir. Haris bin Ebu Hale'nin ilk şehit olduğuna dair İbni Hacer'in el isabesinden bir delilimiz de var. Çünkü ilk günlerde olan bir şey bu ve bu olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinden kurban veriliyor. İlk kurban evden, evin içinden aleyhissalatü vesselam Efendimizin oğlu Hatice annemizin ise ilk eşinden olan oğlu Haris bin Ebu Halen'in o şehadeti aleyhissalatü vesselam efendimizi daha fazla tedirgin ediyor ve sahabeye diyor ki ne olur diyor artık Mekke'de toplu bir biçimde bir arada bulunmayın Toplu bir biçimde namaz kılmayın. Kabe'de bir arada toplu bir biçimde bulunarak bu noktada insanların tepkilerinizi üzerinize çekmeyin. Çünkü bu adamlar çıldırmak üzereler yani. Her gün bir yenisini kaybediyorlar. Her gün bir tanesini ve o kaybedilenler de yarınki derste göreceğiz. Öyle sadece kölelerden, zayıflardan oluşmuyor. Mekke'nin en böyle soylu ailelerinin fertleri hatta o ailelerin lider durumunda olan insanlar işte Ebu Bekir Teymoğulları'nın başındaki insan mesela Hazreti Osman Ümeyye oğullarından Abdurrahman İbni Af Esed oğullarından Talha İbni Ubedullah işte Zübeyr Bin Avvam Ebu Beyde İbni Cerrah Osman Bin Mazun hepsine binlerce kez selam olsun ilk günlerde iman edenler ve bunlar Kureyş'in en bilinen isimleri öyle sıradan isimler değil ve bu noktadaki böyle bir teveccüh onları daha da gerginleştiriyor onun için o olay ortaya çıkınca ve vesselam efendimiz bu uyarıda bulunuyor bu sefer ne yapıyorlar sahabe efendilerimiz Mekke'nin dışına çıkıyorlar Ebu Duf Vadisi dün de andık oraya gidiyorlar başka yerlere gidiyorlar insanların gözlerinin önünün dışında uzaklarda kendi hallerinde oturuyorlar namaz kılıyorlar ibadet ediyor, ediyorlar beraberce o anda gelen vahiyleri sohbet ediyorlar kullanıyorlar böyle bir günün olduğu bir zaman sahabenin bir grubunun beraberce Ebu Dup Vadisi'nde olduğu bir anda bir grup Mekke'nin ileri gelenleri oradan geçiyorlar. Kim var onların içerisinde? Ebu Sufyan var. Kim var? Ahnes bin Şerih var. Kim var? Abdullah İbn Hattal var ve başkaları var. O anda başlıyorlar alay etmeye Müslümanlarla. Müslümanlar sahabe efendilerimiz zaten bir avuçlar. Hiçbir şey demiyorlar. Alaylar arka arkaya geliyor daha gergin bir ortam oluşuyor iyice gerilince dayanamıyor Sad bin Ebi Vakkas oradan aldığı bir deve kemiğini Abdullah İbni Hattal'ın başına indiriyor ve başını yarıyor o anda Mekkeliler hiç böyle bir tepki beklemiyorlardı Böyle bir tepki gördükleri anda hemen ortalık bir anda farklı bir noktaya doğru kayıyor. Bir anda gerginleşiyor ortam. Onlar kaçmaya başlıyor. Müslümanlar da onları kovalıyorlar. Ve böylelikle siyer tarihi içerisinde, İslam tarihi içerisinde ilk kan. Dökülmüş oluyor. İlk kanı dökende hamiyet kahramanı olan Sad bin Ebi Vakkas oluyor. Ama sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam keşke yapmasaydın tarzında diyor, bir şey söylüyor değil diyor. mi? Niye diyor biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz diyor ki ya diyor daha işin başındayız. Bu adamlar bizi şiddet minderine çekmeye çalışıyorlar. Çünkü bu adamların sözü yok. Sözün gücünden korktukları için kaba kuvvete başvuruyorlar. Ama bizim söyleyecek sözümüz var. Bizim insanlığa ulaştıracak mesajımız var. Şu aşamada böyle bir şey yok. Zaten 13 yıl boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın göreceğiz. Arka arkaya bu derslerde nelerle karşılaşıyor? İnanın ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki bir grup kursa desek ki gidin akşam falancasını korkutun filancasının evini basın filancasına şöyle bir göz daha verin. Bunları yapabilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama o değil. Çünkü bu dava Risalet davası şu anda Risalet davasının sözü ulaştırması lazım muhataplara. Muhatapla sözün arasına girecek her türlü şeye karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedbirli. Onun için Sad bin bir Vakkas'a yaptığı bu hamiyetten dolayı memnuniyetini söylüyor ama keşke yapmasaydın. Çünkü bu adamların yapmak istedikleri bu. Keşke o adamların bu noktada yapmak istedikleri istedikleri şeye zemin hazırlamasaydın diye bir uyarıda bulunuyor. Biz buradan bugünün dünyasına da çok şeyler çıkarırız. İnşallah kardeşlerimiz çıkarıyorlardır. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olay da olduktan sonra ciddi ciddi düşünmeye başlıyor. Ne yapacağım diyor. Kabe'de bana huzur vermiyorlar. E dışarıya çıkar, çıkıyoruz orada da huzur yok. Ne yapacağım da ben bu işi bir noktaya doğru götüreceğim? Çünkü işin bidayetinde bir mektebe ihtiyaç var. Şimdi bakın eğitimden bahsettiğimizde ya da bizim eskimez dilimizle kullanalım. Talimden, terbiyeden bahsettiğimizde beş şey gerekli. Bu beş tane mimdir. Mim ne için konulur? Mühim olduğu için. Nedir onlar hocam? Beş tane mühim şey olmazsa olmaz. Birincisi muallim. İkincisi mutaallim üçüncüsü mektep, dördüncüsü müfredat, beşincisi menheç. Şimdi bunların neler olduğunu birer cümleyle söyleyeceğim, beşinden dördü var biri yok, dördü var. Muallim var, kim? Cebrail bir muallimdir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muallimler muallimidir, muallim var. Mutallim, talebe, talebe de var, sahabe zaten iman edenler o ilk mektebin talebeleridir, onlar da var. Müfredat, Kur'an iniyor. Kur'an'ın fiili anlamdaki karşılığı olan Allah Resulü işlerinde müfredat zaten belli var. Menheç, usul bu işi nasıl yürütecekler? Nereden başlayacak? Nereye gidecek? Yarınki dersimizde Darul Erkam'ın içerisinde daha iyi göreceğiz bunları. O da var. Ne eksik? Mektep eksik. Bir mektep yok. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz düşünüyor. Diyor ki nerede olabilir bu iş? Kimin yanında, kimin evinde, kimin himayesinde? Ebu Bekir olmaz çünkü Ebu Bekir biliniyor ve artık işler gerilmiş Ebu Bekir'le. Yani Ebu Bekir'in evinde olduğu anda Mekke yapacağını bilir. Zübeyrin evinde olmaz, Talha'nın evinde olmaz, zengin, soylu olan, evi de müsait olan Abdurrahman İbni Af o da biliniyor. Onun evinde de olmaz. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Osman evinde zaten olmaz. Beni Ümeyye'den o mahalleye gidilmez. Orası riskli. Olmaz, olmaz, olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün alternatifleri bitiriyor. Diyor ki ya Rabbi sen bilirsin. Allah'a havale ettiği yerde Allah kimi gönderiyor? Mekke'nin Firavun'u kim? Ebu Cehil. Firavun'un evinden ailesinden birini gönderiyor. Bütün şartlar bitsin, Allah Firavun'un sarayından Musa'yı çıkarttırır. Ya buna inanalım, vallahi inanalım, billahi inanalım. Bunun bir sürü örneği var. Bütün şartları ben bir kullanayım. Bütün böyle ben bittim ya Rabbi, bittim artık benim yapabileceğim bir şey yok. Ben bittim dediği yer, dediğim yerde Allah yettim diyor. Yetiyor kuluna getiriyor. Hiç kimsenin ummadığı birisini al diyor ve senin önüne koyuyor orada o isim Darül Erkam dediğimiz İslam tarihinin o önemli evinin sahibi olan Erkam bin Ebil Erkam oluyor. Neler oldu o evde, Erkam nasıl geldi, nasıl iman etti, nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi götürdü, evini iman için açtı, neler yaptı onları göreceğiz zaten onları göreceğiz ama burada ben Sonlara doğru bir şeye daha dikkatleri çekmek istiyorum. Bu Ebubekir'in Bekir'in kameti duruşu farklı bir duruş Bekir kardeşim ve o bizde yok. Şu anda bizim hasret kaldığımız şey o. Nedir efendim o? İman etti ve imana erişmeleri için ne varsa elinde her şeyi seferber etti. Ben tattım bu mutluluğu dedi. Başkalarına duyurmak için gayret içerisinde oldu. Ya ben gelmişim mesela diyelim ki 40 yaşına. Ben gelmişim 30 yaşına. Ben gelmişim 50 yaşına. Geriye dönüyorum hayatıma bakıyorum ve bakıyorum ki bir insanı imanla tanıştıramamışım. Bir insana namazı sevdirememişim. Bir insanı Kur'an'la buluşturamamışım. Bir insanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle buluşturamamışım. Ya da ben neye yaşıyorum ya Allah aşkına? Neye yaşıyorum? Bu iman ki bana böyle bir hareketi Ortaya çıkarmadıysa, beni böyle bir noktaya sevk etmediyse ben hangi şeyi artık konuşuyorum? Ebu Bekir adam doğuran bir adamdır. Sadece kadınlar doğurmaz, erkekler de doğurur. Ebu Bekir böyle doğuruyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve adamlar taşıyor, adamlar taşıyor, adamlar taşıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki dur Ebu Bekir dur diyor. İşin başı mı? özel davet bu, dur daha dur. Bunun gelecek devamı ama duramıyor bu Bekir duramıyor. O Mekke'nin tüccarı nesep alimi Darun nedenin işte Eşnak görevini yerine getiren bir büyük insan Mekke'nin teveccühlerini üzerinde yoğunlaştıran bir insan bir anda düşman oluşuyor etrafında. Çünkü bazen insanlar işin başındaki insana tam anlamıyla düşmanlıklarını ortaya koyamazlar. O düşmanlıklarını yanındaki adamda daha fazla ortaya çıkarırlar. Ebu Bekir radıyallahu bunun hepsinin bedelini ödedi. Bir tablo var ki inanılmaz bir tablodur. Bu tablo ve bize bu tabloyu kim anlatıyor biliyor musunuz? Hazreti Ali. O <gülüyor> Nedir efendim? Diyorlar ki Hazreti Ali'ye yıllar sonra Kufe'de Ali diyorlar. insanların en cesuru kim? Zannediyorlar ki Ali diyecek ki benim ve kalkacak işte Hayber'i anlatacak. İşte başka bir savaştaki Ali'nin kahramanlıklarını anlatacak. Ali diyor ki Ebu Bekir... Nasıl diyorlar? Ebu Bekir anlatmaya başlıyor. İlk günlerde diyorlar biz daha bir avuçuz Mekke'de. Ve bir anda Mekke'nin kara yüzlü adamları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi aralarına aldılar. Ve başladılar Efendimiz'e hakaretler yağdırmaya. Bir de baktık uzaklardan birisi geliyor. Öyle bir geliyor ki böyle cübbesi rüzgarda savrulan, ve gelirken de bize yaklaştıkça da haykırıyor. Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz? Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz? Öyle bir coşkuyla bir anda insanların içerisine dalıyor. İnsanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bırakıyor. Ebu Bekir alıyorlar. Ve Ebu Bekir'i aralarına aldıkları zaman başlıyorlar Ebu Bekir radıyallahu anh'a vurmaya. Vuruyorlar ellerinde ne varsa. Vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar. Bir tanesi oturuyor Ebu Bekir radıyallahu onun göksünün üzerine çıkarıyor ayakkabısını yüzüne yüzüne vuruyor. Ve bu halde Hazreti Ebu Bekir'i bayıltıncaya kadar dövüyor. Bayılınca artık ailesi beni teyim geliyor Ebu Bekir'i içerisinde kanlar içerisinde alıp götürüyorlar. Annesi başucunda Selma Hayır gözünü açtığında Ebu Bekir'in ilk sözü Fu ile bi oluyor. Allah Resulüne ne oldu? Selma daha iman etmemiş annesi ve orada kızıyor diyor ki ya diyor zaten ne başına geldiyse sana senin başına Ebu, Ebu Muhammed geldi. geldi ne Aha. istiyorsun diyor ne olur diyor bir şeyler ye bir şeyler iç hayır hayır diyor ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden haber almayıncaya kadar bir tek bir şey ne yiyeceğim bir yudum suda içmeyeceğim diyor. Anne bakıyor ki olacak gibi değil yani farklı bir durum var ortada. Haberdar oluyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu yere ki orası Darul Erkam olduğu söyleniyor. Bazıları Hatice annemizin evi halen diyor ama büyük ihtimalle Darul Erkam oraya doğru götürülüyor içeriye girer girmez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir karşı karşıya kalınca Efendimiz de duygulanıyor Ebubekir de sarılıyor Ebubekir'e Ey Ebubekir diyor niye kendini benim için eziyete soktun? Ya Resulallah diyor sen ki şu anda iyisin sana bir şey yok vallahi çektiğim hiçbir sıkıntı için gam yemem ya. ama senden bir şey istiyorum ya Resulallah kapının arkasında annem Nice zamandır hidayeti için çırpınıyorum ama olmuyor. Şöyle bir ellerini kaldır, bir dua et, bir sana. dua et. Bir dua et de Allah annemin gönlüne imanı düşürsün. O anda eller kalkıyor, anneye dua ediliyor ve anne imanla giriyor içeriye. Elhamdülillah. Allah'ın verdiği o hidayet nuru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o duasıyla buluşarak bu şekilde buluşuyor. Hazreti Ali bu tabloyu anlatıyor işte insanların en cesurunu mu istiyorsunuz diyor en cesuru bu en cesurunun örneğini Ebu Bekir'in üzerinden veriyor. Dolayısıyla biz bugün bu büyük dava bugünlere kadar geldiyse Ebu Bekir fedakarlığıyla onun gayretiyle onun adam kazanma noktasındaki iştihakıyla gelmeli ama sadece bununla yetmez bununla yetmez asıl mesele bu. Ya bu çağda da biz Ebu Bekir olma, Ebu Bekirleşme adına bir hedefimiz olmalı. İnanın sadece siyeri anlatmak, sahabeyi anlatmak mesele değil, asıl mesele bundan sonra başlıyor eğer biz buradan kendi dünyamıza hedefler koymayacaksak madem miladi 6. asırda peygamberin davasına sahip çıkan bir Ebu Bekir bunları yaptı ben de 21. asırda İstanbul'da işte Muhammed Emin olarak, Bekir olarak, Mehmet olarak, Ayşe olarak Fatma olarak şunları yapma adına bir hedefim olacak diye kendime hedef belirleyip bu hedefimin altını da biraz önce ayetlerde gördük o ayetlerin emri ila doldurup bu manada bir hareket başlatmayacaksam. Bu manada bir şeyler değişmeyecekse bütün bu bilgilerin bende değişmeyecekse ne olacak ya. yani? O zaman biz de eskilerin masallarını anlatır anlatır dururuz, överiz, büyütürüz, ne kadar yüce insanlardı deriz ama kendi dünyamıza bu manada tam anlamıyla bir şeyler taşımamış oluruz. Onun için yapmamız gereken şey bunlar bizi harekete geçirmeli. Onun için ben şöyle bir cümle kullanıyorum. İnşallah haddimi aşmıyorumdur. Vallahi siyer okuyan adam yatamaz, yatamaz. Bu kaldırır adamı ayağı. Sahabeyi tanıyan adam yatamaz, kaldırır ayağı. Çünkü sana bir hayat koyuyor diyor ki en kaliteli iman bu. Sen buralardasın. Sen de diyorsun ki talip olduğum cennet Hazreti Ebu Bekir'in talip olduğu cennet. cennet onunla aynı cennete o talibim zaman, bu o halimle. Zaman, o zaman hadi göre başlayacağız. Evet. Son sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyalım mı? Duyalım hocam. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erken kalkan yol alır, yol alan menzile ulaşır. Dikkat edin Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır. Dikkat edin Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır. Dikkat edin Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır. Allah'ın sattığı şey cennettir. Allah canlarımız ve mallarımız karşılığında cenneti bize satıyor. Pazar burada ben ne derim ki hem kendime hem sana hem bütün arkadaşlarıma kardeşlerime Allah pazarımızdan hayrımızı çoğalsın Amin, ve şu pazardan bizi eli boş olarak döndürmez. Allah razı olsun hocam çok teşekkür Allah ederiz kabilesin. canım hocam. Vakit tamam oldu. Arkadaşlar şimdi sorularla alakalı geri dönüşleriniz oluyor. Biz soru sormak istiyoruz. Vakit olmuyor. Şöyle yapalım mı bundan sonra? Sizler yorum kısmına bu videonun altına her videonun altında o videoda neyi merak ediyorsanız lütfen sorularınızı ekleyin. Biz de inşallah gün içerisinde o yorumların içerisinden sorulardan seçtiklerimizi hocamıza soralım. Ama Çünkü o kadar çok soru binlerce gibi. geliyor. Şimdi bana yani. da geliyor ayrıca evet. Şimdi sadece soru cevap yapsak evet. saatler lazım. Evet. Bize. Onun için kardeşlerimiz biraz o noktada anlayış göstersinler ama biz ilerleyen süreçte mesela hı hı. bazen burada bıraktığımız bazı şeyleri orada cevaplayacağız. Bazen burada söylediğimizi orada delillendireceğiz. Yani bu bir böyle örgü bir biçimde İnşallah. gidiyor. Yani konuları biz dağıtmıyoruz. Evet. Mümkün mertebe zihinlerde olan sorulara da cevaplar vereceğiz ama yine de sorsunlar sorularını oralarına. İnşallah. Siz oralardan seçer bana. İnşallah, i̇nşallah efendim seve seve. Efendim yarınki bölümümüzde programımızda artık o özel davet yıllarını ve Darül Erkam'ın ilk talebelerini konuşmaya Aynen. başlayacağız. Nasıl olmuş orada nasıl bir sistemiz demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu anlamaya çalışacağız. Ayrıca oradaki eğitim süresi ve onun etkilerini o eğitimin nasıl etki olduğunu nasıl etkiler gösterdiğini anlamaya çalışacağız. Son olarak da bir model olarak Darül Erkam'ı günümüze nasıl taşıyabiliriz ya. bunu konuşacağız. En önemli i̇nşallah. mesele o. Aynen Öyle. evleri darul erkam kılmanın yolunu darul erkam'dan öğreneceğiz inşallah. İnşallah. Hocam Allah razı olsun. Allah teşekkür ederiz. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarınki programda yeniden buluşmak ümidiyle ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim.